Maşıta Hatun Firavun'un kızının hizmetkarıydı. Bir gün Firavun'un kızının saçlarını taramak için tarağı alırken besmele çekti. Kız da bunu duydu ve hemen koşup babasına haber verdi. Firavun derhal Maşıta Hatun'u yanına çağırtı, pesap sordu. O da Firavun'a içindeki iman heyecanıyla cesur bir şekilde ''Sen de bizim gibi bir fanisin. Nasıl olur da Tanrı olabilirsin?'' dedi. Firavun çok öfkelendi. ''Demek sen de Musa'ya iman ettin, ona tabi oldun, öyle mi?'' dedi. Ardından yavaş yavaş Maşıta Hatun'a işkence etmeye başladı. Fakat Maşıta Hatun, her şeye rağmen tevhid akidesinden dönmüyordu. Bunun üzerine beş yaşındaki kızını Maşıta Hatun'un önüne getirdiler. Eğer Firavun'un tanrılığını kabul etmezsen kızının gırtlağını keseceğiz diye tehdit ettiler. Maşita Hatun yine imanından dönmedi. Nihayet kızını gözlerinin önünde katlettiler ve kanlarını da Maşita Hatun'un yüzüne sürdüler. O hala büyük bir aşk ve vecd içinde Allah birdir. Allah birdir. Musa onun Resulüdür diyordu. Firavun ve avanesi sinirlerinden küplere bindiler. Bu sefer onun üç aylık çocuğunu getirdiler. Annesine doğru uzattılar. Çocuk süt emmek için annesinin göğsünü aramaya başladı. Hemen geri çektiler ve eğer yine davandan vazgeçmezsen bu çocuğu da fırına atacağız dediler. Maşıta Hatun bu acıya da sabrederek imanından vazgeçmedi. Sonunda üç aylık yavrucuğunu da fırına attılar. Rivayete göre çocuk ateşlerin arasında dile gelerek şöyle dedi, ''Anneciğim, sakın imanından vazgeçme, sabret! Cennetle senin aranda bir adım mesafe kaldığını görüyorum.'' Bu sözü duyanların çoğu Hz. Musa'ya iman ettiler. Nihayet Maşita Hatun şehit edildi. O da cennette yavrularının yanına gitti. Bir hadis-i şerifte Maşita Hatun'la ilgili olarak şöyle buyurulmaktadır. Übey bin Ka'b radıyallahu anh'ın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde çok hoş bir koku duydu. Ve "Ey Cibril, bu güzel koku da nedir?" diye sordu. Cebrail aleyhisselam da şöyle buyurdu. Bu, Maşita hatunun iki çocuğunun ve kocasının kabirlerinin kokusudur. Asiye Validemizin Şehit Edilmesi Maşita'ya yaptığı zulümden sonra Asiye Validemiz, Firavun'a çok kızdı, öfkelendi ve hatta tavır koyarak hakaret etti. Bunun üzerine Firavun, Asiye validemizin de Musa aleyhisselama iman ettiğini anladı. Asiye validemiz de bu hakikati artık saklamadı ve ikrar etti. Evet, ben de Musa'nın Rabbine iman ettim dedi. Rivayet edildiğine göre Firavun, Asiye'yi dört liraya bağlattı. Sırt üstü yatırdı. Üzerine bir değirmen taşı koydurdu. Çeşitli zulüm ve işkencelerle şehit etti. Bir defasında Musa aleyhisselam işkence mahallinden geçerken Asiye validemize çok ağır işkenceler yapıldığını gördü. Asiye validemiz ızdırabını ifade etmek için Hz. Musa'ya işaret etti. O da dua etti. Bundan sonra Asiye validemiz acı ve ızdırap duymaz oldu. Diğer bir rivayete göre Asiye validemiz kızgın bir çöle bırakılmıştı. Melekler kendisine gölgelik yapıyorlardı. Nihayet Asiye Validemiz bu şekilde şehit oldu. Kur'an-ı Kerim'de kendisinden övgüyle bahsedilir. Allah inananlara Firavun'un karısını Asiye'yi misal gösterdi. O Rabbim bana katında cennette bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun kötü işinden koru. Ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Et-Tahrim 11 Rivayete göre Asiye validemiz bu duayı kendisine işkence edilirken yapmıştı. Bu esnada ona, başını kaldır diye ilham olundu. O da başını kaldırıp göğe baktığında, gözünden perdeler kaldırılmış ve ona cennette kendisi için yapılmakta olan beyaz incili köşk gösterilmişti. Artık o, tebessümlerle köşkünü seyrediyor, hiç acı duymuyordu. Asiye validemizin fazileti cümlesinden olarak Süleyman Çelebi, onun Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunda hazır bulunduğunu, melekler ve hurilerle birlikte Hz. Amine'yi tebrik ettiğini ifade eder. Asiyeydi biri ol mahbeykerin, Dediler oğlun gibi kadri cemil vermemiştir bir anaya ol celil. Kule Hz. Musa aleyhisselam tevhid akidesini tebliğ ettikçe müminler çoğalıyor, firavunun dahıncı ve zulmü artıyordu. O büyük bir kule yaptırdı. Bu kuleye hayvanla çıkılıyordu. Kule yedi senede tamamlanmıştı. Ahmak Firavun, güya bu kulenin tepesine çıkıp Musa'nın Rabbi ile görüşecekti. O, tevhid akidesinden habersiz olduğu için kendisindeki Allah imajı, beşeri alemdeki şekillere yani antropomorfik akideye dayanıyordu. Bu ise Allah'ı şekillendirici bir telakki Aynen Yunan dinlerindeki gibi çok tanrılı tasavvura sahipti yer tanrısı, gök tanrısı, aşk tanrısı vesaire gibi. Firavun bu kuleden semalara bakacak, Musa'nın Rabbine rastlamadığını halka yayacaktı. Veya biz bunca gücümüz, imkanımız ve medeniyetimizle göklere yol bulup erişemedik. Musa nasıl çıkmış da bize haber getirmiş diye kısır düşünceleriyle ortalığa fitne salacaktı. Ayet-i kerimede buyrulur: Firavun, ey Haman, bana yüksek bir kule yap. Belki yollara, göklerin yollarına erişirim de, Musa'nın ilahını görürüm. Doğrusu ben onun yalancı olduğunu sanıyorum, dedi. Böylece Firavun'a yaptığı kötü iş, süslü gösterildi ve yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı tamamen boşa çıktı. Rivayete göre allah Teala Cebrail aleyhisselama emretti, o da kanadıyla kuleye vurdu. Bina üçe ayrıldı. Binlerce asker öldü. Tuğla ve kiremit pişirenler de yandılar. Firavun bunda da muvaffak olamayınca kızgınlığı daha da şiddetlendi. Kıptilerin sıptilere olan zulmü had safhaya ulaştı. Firavun'un kavminden ileri gelenler Firavun'a dediler ki, Musa'yı ve kavmini seni ve tanrılığını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi bırakacaksınız? O da, biz onların oğullarını öldürüp kadınlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz dedi. El-Araf 127 Beni İsrail bu durumu Musa aleyhisselama şikayet etti. O da sabır tavsiye etti. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona variz kılar. Netice Allah'tan korkup günahtan sakınanlarındır. El-Araf 128 Fakat kavmi Musa aleyhisselama hafifçe tavır koymaya başladılar. Peygamberlerine devamlı olarak sıkıntı veriyorlar sabırsızlık ve acelecilik gösteriyorlardı. Çünkü materyalist bir düşünceye sahiptiler. Onlar, sen bize peygamber olarak gelmeden önce de, geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak eder ve onların yerine sizi yeryüzünde hakim kılar da, nasıl hareket edeceğinize bakar dedi. El-Araf, 129. Böylece Allah, istikbalin iman edenlerin olacağına işaret etmekteydi. Kıptiler zulümlerine devam ediyorlardı. Hz. Musa bu zulmün son bulması için dua etti. Peş peşe alametler geldi ve Kıpti kavmi üzerine teselsülen belalar yağmaya başladı. Andolsun ki biz de firavuna uyanları, Ders alsınlar diye yıllarca kuraklık ve mahsul kıtlığıyla cezalandırdık. Onlara bir iyilik bolluk gelince, Bu bizim hakkımızdır derler. Eğer kendilerine bir fenalık gelirse, Bunu Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğu sayarlardı. Bilesiniz ki onlara gelen uğursuzluk Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. El-Araf, 130-131